Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi olarak da konu olarak da Kur'an anlatmaya devam ediyorum. Nihayet <gülüyor> olarak da Son konumuz da günahın insanlar üzerindeki olumsuz etkilerini anlamıştır. Bugün eğer Allah Azze nasip ederse anlatacağım konu Adem Aleyhisselam ile İdris'in arasındaki farkı anlatacağım. Şeytanın arasındaki farkı anlatacağım. Çünkü kıssayı dikkatli bir şekilde okuduğumuzda kardeşler kıssanın içerisinde şunu görüyoruz. Adem Aleyhisselam da Rabbine isyan ediyor. Şeytan da Rabbine isyan ediyor. Yani Allah Azze ve Celle Taha Suresinde Adem Aleyhisselam için diyor ki Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Ayakları kaydı diyor Allah Azze ve Celle. Benzer bir ifadeyi şeytan içinde kullanıyor. <gülüyor> şeytan Rabbinin emrine karşı fasık oldu diyor Allah Azze ve Celle. <gülüyor> Rabbinin emrine karşı geldi. İkisi de Rabbine isyan etmesine rağmen kardeşler Birine Allah'ın yaptığı muamele çok farklı, öbürüne Allah'ın yaptığı muamele çok farklı. Yani ikisi de Allah'ın ona yasaklamış olduğu bir şey yapıyor. Birini Allah demiş ki ağaçtan yeme, ağaçtan yiyor. Öbürüne Allah demiş ki bana karşı isyankar olma, benim emirlerime karşı gelme. O da Allah'ın emirlerine karşı geliyor. Birini Allah tövbesiyle kuşatıp affetmesine rağmen, öbürünü Allah kendi rahmetinden kovuyor. Şimdi burada, dediğim şuna çok dikkat etmemiz lazım. Günah, masiyetler, olduğu için kendinden kaçılması mümkün olmayan bir şeydir. Yani her birimiz her an günah işleme tehliketiyle karşı karşıyayız. Hatta sahabe, yani günah işlememeyi, günah işlemeyen bir toplum olmayı hayal edince, İmam Hüsnü'nün rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunun mümkün olmadığını söyledi onlara. Dedi ki, لَوْلَمْ تُرْنِبُمْ لَذَهَبَ اللّٰهُ لِبُمْ ve lə جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر siz günah işlemeyecek olsanız Allah-u Teala sizi götürür. Sizin yerinize günah işleyip sonra istiğfar eden, bağışlanma dileyen ve Allah'a sevete veren kendilerini bağışladığı insanlar getirilir diye. İmam Ahmed de cenan Ashabına rivayet ettiği bir hadiste Peygamber Aleyhisselam öylediyor: "Kullu <gülüyor> benî âdemin khatâ". Ve Adem'in hepsi, insan olanın hepsi hatalıdır. وَخَيْرُوا الْخَطَّائِينَ تَوَّبُونَ Fakat, hata işleyenlerin içerisinde en hayırlı olanlar, tövbe olan insanlardır. Şimdi öyleyse burada, bizim şunu düşündüğümüz var. Neden bir insan ve her an Allah'a karşı günah işleyebilir? Her an Allah'ın razı olmadığı bir şey yapabilir? Nasıl dengede durmam lazım ki şeytan gibi olmayayım, Adem Aleyhisselam gibi olayım? Çünkü her günah işleyen insan, iki durumla karşı karşıyadır. Ya Allah Azzevedel de onu rahmetiyle, tövbesiyle kuşatır, önceki halinden daha iyi bir hale getirir veyahut Allah Azzevedel de şeytan gibi, iblis gibi onu kendi kapından kovar ve onun lanetine şey yapar, lanetine düşer eder. Bunun için Adem Aleyhisselam'ın günahı ile kibrisin günahı arasındaki farklı birbirinden ayırmamız lazım. Kur'an-ı Kerim'de yine bu kıssaya bir bir şekilde baktığımızda kardeşler, bu farkın sebebi şudur, Adem aleyhisselam günah işledikten sonra Rabbine karşı tevazu içerisine girmiştir. İblis günah işledikten sonra Rabbine karşı tekebbür içerisine girmiştir. Yani birisi mütekebbirdir, birisi mutavadiyedir. Öyleyse diyebiliriz ki aradaki part şudur. Günah işleyip de günahında tekebbür edenler, şeytan gibi Allah'ın rahmetinden kovulmaya layıktırlar. Günah işleyip de günahında tevazu gösteren insanlar, Adem aleyhisselam gibi Allah Teala'da bela rahmetli hak eden Allah Teala'dan rahmetle hayırlı olan insanlardır. Peki buradan soru şu kardeşler. Bir insan günah işlediğinde mütekkebir olup mütevazı olduğunu nasıl birbirinden ayırt edecek? Ben inşallah kıssanın içerisinden bazı noktaları zikredip günahta kibirle tevazu arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kardeşler mütekkebir olan insanlar günah işledikleri zaman başkalarının suçlarına Mütevazı olan insanlar günah işledikleri zaman kendilerini suçlarlar. Aradaki fark budur. Şimdi Adem Aleyhisselamla şeytanın arasına dikkat edin. Arap suresinde Allah Azze ve Celle Adem Aleyhisselam'ın durumunu anlatırken diyor ki onların eşi için hala Rabbinalla bilne anfusene wa illa taqdirlana wa taqhminna la nukunen min alqasir. O ikisi dedi ki, Ya Rabbi biz nesinize zulmedik? Dikkat edin burada suçluyor kendine etpillerine ismet ediyorlar. Ya Rabbi biz nefsimize zulmettik. Şayet sen bize merhamet etmezsen ve sen bizi günahlarımızı affetmezsen biz kusana uğrayanlardan oluruz diye. Şeytanın durumuna bakın. Şeytan ise Allah Azzevedel diye ilk söz olarak şunu söyledi. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَنِي Beni saptırdığına karşılık. Yani şeytan kendi saptımlığını Allah Azzevedel diye misret ediyor. Hani ben bir şey yapmadım, bir şey yapmışsa eğer beni saptırmışsa Beni saptıran sensin, ben de buna karşılığında insan olununu saptıracağım diyor. Yani şeytan kendi işlemiş olduğu günahta kendine bir pay çıkarmak yerine, suçu alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celleye atmak suretiyle kendini temize çıkarmaya çalışıyor. Ve Allah Azze ve Celle de onu kendi rahmetinden kovuyor. Adem Aleyhisselam bize tam tersi. Kader bile başına gelmiş olsa bu mesele Rabbimiz, biz nefsimize durmak Öyleyse kardeşler, eğer biz işlemiş olduğumuz günahlarda Şeytanın durumuna düşmek istemiyorsa, ha Allah'ın ha başkalarının suçlamak yerine, bahaneler üretmek yerine, problemi kendimizde görmeniz gerekiyor ve maalesef insan olmuna belki de en adı gelen şeylerden bir tanesi de budur. Ben bu kardeşlerin bununla alakalı size bir şey vereyim, yani bir örnek de vereyim. E, günahtan bahanecilik ile günahtan insanın kendi suçunu farkına varması arasındaki fark. Biliyorsunuz Allah azze ve ve peygamber aracılığıyla insanları şeye davet ettiği zaman Tebuk savaşına davet ettiği zaman insanlar iki kısma ayrıldılar. Bir grup Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın emrine icabet etti. Bir grup ise savaştan geri bağlı. Daha sonra savaş bittikten sonra Müslümanlar memlekete geri döndükten sonra Allah Azze ve geri falanlarla ilgili Kâb-ı anlatıyor. anlatıyor. Bu uzun ve kısa Belki ilgili bölümünü söyleyeceğim sadece. Bir grup insan Peygamberimize geldi. Dediler ki ey Allah'a Resulü. Normalde biz savaşa çıkacaktık. Savaşa çıkmak konusunda hiçbir şeyimiz yoktu, hiçbir problemimiz yoktu. Kimisi dedi ki ben beyaz kadınlardan çok fazla etkilendiğim için savaşa geldiğim takdirde zina yapmaktan ve Müslümanların adını kötü çıkarmaktan korktum. Kimisi dedi ki ey Allah Rasulü, geride kadınlara, çocuklara bakacak hiç kimse yoktu. Ben bundan dolayı şey yapmadım, savaşa çıkmadım diye. Bir de üç tane sahabe. Yani Kâb-i Mâlik ve iki tane arkadaşı peygamberimize geldi de Kâb dedi ki ey Allah'a razıdır, Allah'a yemin olsun ki sen değil de bir başkasının karşısında otursaydın ben onu ikna etmesini bilirdim. Fakat ben biliyorum ki ben bugün sana bir şey söylesem Allah benim hakkında ayet indirecek. Ben hiçbir zaman mal konusunda bu kadar genişlik hissetmedim. Binek konusunda bu kadar genişlik hissetmedim. Nefsime uyduğumdan dolayı bu cihada katılmadım.'' dedi. Yani bir, bir grup insan geldi savaşa katılmamalarında bahane ürettiler. Kimisi sütü kadınlara attı, kimisi sütü dünya malına attı, kimisi sütü aileye attı. Bir grup Müslümanla geldi dedi ki, ey Allah anasın hiçbir sorun yok. Tek problem dediler, biz nefsimize yenik üstlük bir cihada çıkmadık. Bakın Allah Azze'nin e iki kavim hakkında nasıl ayetsin dediği. Lafızlardaki şiddete bakarsanız, iki tariflerin Allah yanındaki farkını da anlarsınız. Doğru olanlar, sütü kendilerinden nispet edenler, Münah işledikten sonra Allah'a karşı mütevazi olanlar, Allah onlar için diyor Tövbe suresinde. لَقَتَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّب۪يِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْسَارِ الَّذ۪ينَ تَبَعُوهُ ف۪ي سَاعَةِ الْحُسْرَ مِنْ بَعْدِ مَا كَدَ يَز۪يقُ خُلُوبُ فَلَيْكِمْ مِنْكُمْ Al muhakkak ki Allah peygambere, muvacire ve Ansar'a ve zor, zorluk gününde peygambere tabi olanlara Allah onların cennet tövbe etmişler. Yani Allah onların tövbelerini kabul etmiştir diyor Allah Azze ve Celle ye. ve devam ediyor. وَعَلَى تَلَاسَتِ اللَّذ۪ينَ خُلِّكُمْ Ve o geri kalan üç kişinin de Allah tövbelerini kabul etmiştir. Yani Tabi ibn -i Malik ve iki arkadaşının da Allah tövbelerini kabul etti. İkinci tarife için Allah Azze ve Celle şu ayet-i kerimeyi indirdi. يَحْلِقُونَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِلَا رَجَعْكُمْ اِلَيْهِمْ Siz onlara döndüğünüz zaman size yeminler edecekler diyor Allah Azze ve Celle. Vallahi şundan dolayı takılmalıdır. Billahi şundan dolayı tatmamalı. Niye peki yemin edecekler diyor Allah Azze ve Celle. Onlardan yüz çeviresiniz diye. Yani onlara kızmayasınız, onları kınamayasınız, onlara bir ceza uygulamayasınız diye size yemin üzerine yemin edecekler diyor Allah Azze ve Celle. Ve peygambere emre <gülüyor> diyor. Anhum Onlardan yüz çevir çünkü onlar pisliktirler diyor Allah Azze ve Celle. Ve onların varacaklarıyla cehennem de cezaen bimakak ve cibur. Yaptıklarına karşılık olarak. Yani günah işlemelerine rağmen problemi kendilerinde değil de suçu başkalarına atmak suretiyle kendilerini temizle çıkarmalarına karşılık olarak da onların barcaklarıyla zehirlenir. Bakın kardeşim. Bir önceki dersinde de size bir konudan bahsetmiştim. Konu da şuydu. Demiştim ki normalde günahlar, yani insan herhangi bir günah işlediği zaman Allah'ın rezzâle insan neye muhtaçsa insan ondan mahrum eder. İnsan neye muhtaç ise Allah ve insanı ondan mahrum eder. Bunu hatırlarsanız birkaç tane örnek de vermiştir. Demiştir ki mesela bilindiği örnek İmam Şafii'den bir örnek vermiştir. Demiştir ilim talep eden, okuyan, öğrenmeye çalışan insan günah işlediği zaman Allah anlamaktan, temzetmekten, aklından tutmaktan mahrum eder. Evli olan bir insanın ihtiyacı, müsemmüklülüğe ihtiyacı vardır, sükunete ihtiyacı vardır. Allah ve karısını serkeş kılar, çocuklarını şafi kılar, yapmış olduğu günahın acısını yine ondan çıkarır diye. Demiştik, rızık peşinde koşan, sabah kapıl dükkanını açan da geniş bir rızka ihtiyacı vardır. Allah öylede onun rızkını daraldırsa onun üzerinde daraldır. Bunun sebebi nedir? Bunun sebebi günahlardır. Katılarsanız sebeften örnek verdiklerini, kiti sele hayatlarında bir şeyin ders gittiği zaman hemen suçu kendilerinde ararlardır. Dükkan-ı yani sebebi diyordu ya vallahi ben bir günah işlerim. Sonra işlemiş olduğu o günahın etkisini Kadının serkeşliğinde veya adamın serkeşliğinde görür. Yani mesela diyelim ki adamın kadısıyla arasında <gülüyor> bir problem var. Kadın adamı dinlemiyor. Çocuklar evde çok huysuz. Hani bize kalsa ya kadını Müslümanların kadını bozuyordur. İşte çocuğu sokaktakiler bozuyordur. Filancanın çocuğuyla tanıştıktan sonra çocuğumuz bozulmuştur. Yoksa biz sütten çıkman az karşıyız. Yani bizim ailemize, bizim çocuklarımıza hiçbir problem olmaz. Fakat Allah'ın çoğu iltanmış ve dinini fıt etmiş olan sele. Hayatlarımızdaki mahrumiyetlerin sebebiyi çok iyi biliyorlar. işlemiş olduğumuz günahlar hayatımızdaki mahrumiyetlerin sebebidir diyorlar. Onun için bizim hayatlarımızda bir problem varsa kardeşin, biz bunları Allah'a karşı yapmış olduğumuz isyanların karşılığı olaraktan bileceğiz. Mesela Müslüman biri soruyor, ben yoruluyorum, selam atılıyorum, bir şeyler okumaya çalışıyorum, bir şeyler anlamaya çalışıyorum, fakat dışarı çıkarmak, çıkmamla günah işlemen bir oluyor. Veya Müslümanların ortamından çıktığım anda tekrardan Allah'a karşı isyan ettiğimi görüyorum. Yani bir türlü tahap üzerine, takva üzerine sebat edemiyorum e diye. Hemen kendinden bilecek bunu. Çünkü Allah Azze ve Celle de senin yapmış olduğun iyiliklerin karşılığını sana vermiyorsa, sen bileceksin ki bu senin suçundur. Hani Şeyh Huluslam meşhur bir sözü vardı. Ramazan'da anlattığımız bütün dersleri bunun üzerine bina etmiştik. Şeyh Huluslam diyordu ki, sen bir amel yaptığında bu amelin nezzetini almıyorsan, kalbinde bir genişlik hissetmiyorsan kendi amelini töhmet altında bırak çünkü senin Rabbi şekurdur. Yani senin Rabbin yapılan her türlü iyiliğin karşılığını hem dünyada hem de ahirette verenir. Eğer Allah Azze ve Celle senin yaptıklarının karşılığını vermemişse problem Allah'ta değilse sendedir. Ki problem Allah'ta olamayacağına göre muhakkak bir surette problem sendedir. Onun için sakın ha Allah'a karşı günah işleyebiliriz. Çünkü günah insanoğlunun kaderine yazılmış olan bir şeydir. Ve insanın bundan kaçması mümkündeydik. <gülüyor> Sakın işlemiş olduğunuz günahlarda suçu başkalarına atmak suretiyle, sürekli başkalarını suçlamak suretiyle iblisin durumuna düşmek, suçu kendinize nispet etmek veya ben sana çok günah işledim. Ondan dolayı sen beni hayra muvaffak kılmıyorsun. Ben nefsine zulmetin demek suretiyle Allah'ın rahmetiyle kuşatmış olduğu Adem Aleyhisselam'ın durumuna kendinizi getirin. <gülüyor> İkinci bir şey kardeşler, Tekeb günahta tekebbür ile, günahta tevazü bildirilen ayrılmak <gülüyor> şeylerden bir tanesi. Mütevazı olan insanlar, kendilerine yapmış oldukları hatalar hatırlatıldığı zaman, hemen Allah'a rücu ederler, Allah'ın hakkı varsa tövbe ederler, kullara karşı bir yanlış yapmışlarsa onlardan özür dilemesi bilirler. Fakat kendisinde tekebbür olan insanlar, günaha, günahla beraber kişilere düşen insanlar, Uyarıldıkları zaman uyarıya karşı tepki göstermek suretiyle, kızgınlık göstermek suretiyle karşılık verirler. Bakın Allah ve Kur'an-ı Kerim'de bu insan tipini şöyle anlatıyor. يُوتُ وَإِذَا كِيلَ لَمُتَّقِ اللّٰهَ أَخَدَرْكُ لَعِزَّةُ مِلْئِذٍ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَغْئِسَ الْمِحَةُ Kendisine Allah'tan kork denildiği zaman, O'nu izzetle beraber bir kibir bürür diyor Allah. Azze ve Celle. Yani bir hata yapmış, bir yanlış yapmış ve birileri de ona nasihat ediyor. Yeryüzündeki en etkili ve en faydalı nasihat Allah'tan kork demektir. İttakilla Allah Azze ve Celle'nin bize ve bizden önceki milletlere vasiyet etmiş olduğu sözüdür. Kasem olsun ki biz size ve sizden önceki emellere Allah'tan korkmalarını vasiyet ettik diyor Allah Azze ve Celle. İttakilla Allah'tan kork. Allah Azze ve Celle diyor ki onu beraberinde bir izzet görür yani sinirlenir, kızar, bunu kendine yedirmez. Başkasından nasihat dinlemek, kendini alçalmış gibi hisseder ve buna karşı bir tepki göstermeye çalışır. Bir gün aleyhisselatü vesselam sahabenin arasında otururken, onlara döndü, dedi ki ey insanlar, kalbinde zerre kadar kibir olan adam, cennete ilemeyecektir. İmam-ı İslam diyor, sahabenin biri baktı. dedi ki ey Allah'ın Resulü, bizden birinin elbisesi güzel olur." bizden birinin ayakkabısı güzel olur. Bu kibir nedir? Aleyhissalâtu vesselam dedi ki hayır, Allah azze ve celle güzeldir. Güzel olanı sever. Yani Allah güzel olan el Allah azze ve celle Bütün güzellikler onun zatında kemal olarak toplanmıştır Ve kulların üzerindeki bütün güzelliklerden Allah azze ve celle de hoşnut olur. Peki kibir nedir Allah'ın Resulü? Kibir, insanın hakka karşı büyüklenmesi ve insanları küçük görmesidir dedi Aleyhissalâtu vesselâm. Yani bir insan kendisinde kibir olduğunu veya da tekebbir olduğunu nasıl anlayabilir? Bakacak, hak kendisine izah edildiği zaman hakka karşı kendi içerisinde bir büyüklük hissediyorsa bu o insanda kibir olduğunu gösterir. Veya başka insanlara baktığında onları küçümseme gözüyle başka insanlara bakıyorsa bu o insanda yine beraberinde kibir olduğunu gösterir. Onun için kardeşler, her Müslümanın şuna dikkat etmesi lazım. Uyarıldığı zaman, kendisine nasihat edildiği zaman müntevazî bir şekilde kalbi sükûnet bulan Müslümanlar günahta Adem aleyhisselam misali tevazı gösteren insanlardır. Perişan olan, mahviyet içerisine giren insanlardır. Fakat kendisine Allah'tan kork denildiği zaman anlam veremediği bir sinire pürüven, anlam veremediği böyle bir kızgınlığa, böyle bir telaşa takılan, bir endişeye takılan insanlar kendileri günahla beraber kendilerine kibir olduğunu bilmeleri gerekir. Ve Allah Azze ve Celle bir an önce yönelik bu sakhabiye hayatlarından çıkarıp atmaları gerekir. 3. olaraktan kardeşler günahta tevazu ile günahta kibir arasındaki fark mütevazı olan insanlar günah işledikleri gibi Allah azze ve tövbe ile buğu ederler. Mütekabbir olan insanlar ise ne kadar günah işlerlerse işlesinler şeytan misali günahların üzerinde devam edenler günahları üzerinde ısrar ederler. Onun için kardeşler İzdin Abdüsselam'ın da dediği gibi tövbe kulların üzerine ayni olaraktan Allah azze ve celle'nin farz olduğu ve tövbe etmeyi ertelemekle beraberinde bir günahtır. Yani sen bir günah işlersin. Allah azze ve Celle isyan edersin. Bu bir günahtır. Bununla beraber tövbeyi ertelersen bir an önce Allah azze ve Celle tövbe etmezsen arkadaşlar bu da senin Allah azze ve işleyebileceğin ikinci bir günahtır. Ve emin olun Allah Azze ve en çok kızdığı meselelerden bir tanesi budur. Niye? Çünkü Allah Azze ve Cedir şanının yüceliğine, azametinin ve kudretinin büyüklüğüne rağmen Allah Azze ve Cedir kendi şanından tenezül edip kullarına tövbe etme fırsatı veriyor. Yani İmam Müslim rivayet ediyor Allah Azze ve Cedir için peygamber Mesihül Mesrrem şöyle diyor: İnna Allah ya'bsu yada bin nahari li yatabu ciwi وَيَقْسُودُ يَدَهُ بِالْلَيْلِي لِيَتُو بَمُسِيبٌ نَهَا Allah azze ve celle sabah olduğunda ellerini açar, gece günah işleyen insanlar ona tövbe etsinler diye. Allah azze ve celle gece olduğunda ellerini açar, gündüz günah işleyen insanlar Allah azze ve celle'ye tövbe etsinler. Böyle kerim bir Rab olabilir mi? Yani şanının yüceliğine ve azametine rağmen her günün sabahında ellerini açıyor. Bak bir bekliyor ki bakın buradaki ifadeye dikkat edin. Allah ney teşvikten teslih eder? İnsanın durumunu anlatıyorum sadece. E, nasıl ki bir anne çocuğu bir hata yaptığında, bir problem yaptığında daha fazla hatasında devam etmesin diye kollarını açar ki çocuğu annesinin kucağına gitsin, orada sükunet bulsun ve o günahlarından vazgeçsin. Alemlerin Rabbi olan Allah, bir anne şerkatinden çok çok daha büyük bir şerkat Çok çok daha büyük bir merhametle Sabah olduğunda ellerini açıyor, akşam olduğunda tekrar ellerini açıyor ki Onların gelsinler da <gülüyor> önce tövbe etsinler diye ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söylüyor kardeşler yine İmam bütün rivayet ediyor diyor ki ya ya nasu ila Allahi ey insanlar Allah'a tövbe ediniz ey insanlar yaptığınız günahlarda Allah'tan bağışlanma dileyiniz ile çünkü ben günde yüz defa Allah'a tövbe ediyorum diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Yani ben peygamber olmama rağmen günde yüz defa Allah Azze ve Celle'ye tövbe ediyorum. Öyleyse sizler de çokça Allah'a tövbe edin, çokça Allah'tan istifarda talebinde bulunun diye. Onun için kardeşler günah işlediğimiz zaman günah işlemekle beraber daha büyük bir günahın içerisine girip tövbeden uzak durmamamız gerekiyor. Bir an önce tövbeyle Allah'a yönelip Allah, Allah Azze ve Celle'ye tövbe etmek gerekiyor. Niye kardeşler? Çünkü tövbe kardeşler, İnsan oğlunun içini temizler. Yani tövbe insanın kalbini temizleyen en etkili ilaç tövbedir. Hatırlarsanız geçen dersimizde de, yani günahların insanlar üzerindeki zararlarını anlatırken birinci madde olarak da şunu anlatmışız. Demiştik ki her günah insanın kalbini karartır. Her günah insanın kalbini karartır. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu şöyle ifade ediyor. Diyor ki kul günah işlediği zaman onun kalbine bir tane siyah nokta koyur. Tövbe eder. Günahtan elini çeker ve istifarda bulundursa Allah Azze ve Celle onun kalbini parlatır. Kalbi tekrardan parıldar. Fakat günahında devam ederse, günahını arttırırsa Allah Azze ve Celle de onun şeyini artırır, kalbindeki siyah noktaları arttırır. Ta ki bütün kalbini kuşatıncaya kadar diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Her işlemiş olduğumuz günah kardeşler bizim kalplerimizdeki siyah noktadır ve her bir tane siyah nokta bizi Allah'tan bir adım daha uzaklaştıran bir musibettir aynı zamanda. Peki biz bundan nasıl kurtulacağız bunun etkisinden, bunun tesirinden? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu yolunu bize göstermiştir. Tevbe eder, günahtan el çeker ve istiğfar sağlığında bulunursa Allah Azze ve Celle tekrardan onun kalbini parlatır diyor Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bakın kardeşler, sizden abdest aldığınız zaman İslam alimlerinin yaptığı çok ince bir tespitli mükteyi size aktaracağım. Sizden abdest aldığınız zaman çok dikkat edin. Mesela işte güzel elinizi yıkadınız, yüzünüzü yıkadınız. bedenin yapabileceğiniz bütün temizlikleri yaptınız. İmam Hüsrün ve İmam Timbini peygamberimizden şunu rivayet ediyorlar. Peygamberimiz diyor ki kul abdest alıp, abdestini en güzel bir şekilde aldıktan sonra, yani bütün uzuvların hakkını verirse abdest aldığında ve bunu bitirdikten sonra diyor Aleyhisselam ve Vesselam Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Allahumme dejalni min et-tewabine ve min el Ben şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve onun ortağı da yoktur. Ve ben yine şahitlik ederim ki Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Allahumme beni tövbe edenlerden ve Allah'ın beni temizlenen kullarından kıl. Şuraya dikkat edin kardeşler. Allah'ım beni tövbe edenlerden ve beni temizlenen kullarından bul. Mutlakat cennetin sekiz kapsı da ona açılır diyor Yani bir kul abdest aldığında abdestin hakkını güzel de verir. Ve biraz önce zikrettiğim duayı yaparsa Allah azze ve celle cennetin sekiz tane kapısını da o kulun önünde açıyor. Yani çünkü tertemiz bir hale gelmiş oluyor. Niye? Hem bedenini temizlemiş oldu, hem de tövbe etmek suretiyle ''Beni tövbe edenlerden kıl'' demek suretiyle kalbiniyle de temizlemiş olduk. Zahiri temizlikle fatıni temizlik bir araya geldiği zaman Allah kulumunun önünde sekiz tane kapıyı birden açtı. Onun için kardeşler bol bol Allah'a tövbe edeceğiz. Gözümüzün işlediği mahsiyetler, kulağımızın işlediği mahsiyetler, elimizin işlediği mahsiyetler, kalbimizin işlediği mahsiyetler, Allah'tan gafil olduğumuz anlar bunlar hepsi bizim kalbimizi karartan şeyler ve bunların etkisinden kurtulmanın tek bir tane yolu var. Zennet'in kapılarını açmanın yolu, içimizi ve dışımızı aynı anda temizlemek. Bundan dolayı abdestin akabinde Allah'tan tövbe istiyoruz. Peygamber Aleyhisselatü ise bize çok fazla Allah Azze ve tövbe edip ondan istihbar etmemizden istiyor. İkinci olaraktan kardeşler, tövbe felahtır. Yani insanı iblis olmaktan kurtarıp Adem Aleyhisselam gibi Allah'ın rahmetine götürecek olan tövbe felahtır. Felah nedir kardeşler? Felah kurtuluştur. Felahın kemale ermesi ise yani insanın kamil anlamda bir kurtuluşa ermesi ise insanın hem dünyasını hem de ahiretini beraberde kurtuluşa erdirmesidir. Bunun yolu da tek bir tane yolu vardır. İnsanın Allah'a güzel bir şekilde tövbe etmesidir. Bakın Furkan suresinin en sonunda Furkan suresi bittiğinde Allah azze ve celle dört tane büyük günah zikrediyor. Yani insanların işleyebileceği günahların arasından dört tanesini zikrediyor. Diyor ki والذين اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما onlar ki infak yaptıkları zaman ne israfa giderler ne de ellerini çok fazla tutarlar İkisinin ortasındalığa yani israf yapmazlar ölçülüdürler 2 vezinin la yed'un ma allahi ilahan akar onlar Allah'la beraber başka bir ilaha dua etmezler kendi kullarını tanıtır Allah'zelerinde şirk islam ikinci olanlardan şirk 3 وَلَا <gülüyor> canları hak olmaksızın öldürmezler. Hatip, yani hak olmadan, Allah izin vermeden insanları öldürmek Dört, وَلَا <gülüyor> Ve, Allah ve karşı e, Zina da yapmazlar. Allah bu dört tane günahı zikrettikten sonra ki farkındaysanız bunların içerisinde Allah'ın en çok nefret ettiği Allah'a şirk koşulması da vardır. Allah devam ediyor velen yapal ذلك yapla atama kim bunları yaparsa bu dört tanesini günahının karşılığını fazlasıyla görecektir diyor Allah az önce. Yani kıyamet gününde bu günahların karşılığını ona tattıracağız diyor Allah. Yuda'u azabhu yawmül kıyameti ve yaqul fihi muhana. Kıyamet gününde onun azabını kat kat arttıracağız ve o cehennemin içerisinde altüst bir şekilde onu bekleteceğiz diyor Allah az önce. İlla bir grup istisna yani bu günahları işyeseler bile, Allah'ın bu azabını hak etmiş olsalar da bile bir grup bundan müstesnadır. tabu. دِينَ تَابُوا وَآمَنُوا وَعَرْيُوا عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّنُ اللّٰهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنًا وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا وَحِيمًا İman et, tövbe edenler, iman edenler, Allah'a karşı salih amel ile yaklaşanlar Allah bunların günahlarını dahi iyiliğe çevirecektir diyor Allah Azze ve, ve Allah gafur ve rahim olandır. Düşün mü kardeşler, siz Allah Azze ve Celle hakkıyla tövbe ettiğiniz zaman Allah Azze ve Celle sizi affetmekle, sizi kurtuluşa eriştirmekle yetinmiyor. Allah Azze ve Celle sizin kendisine işlemiş olduğunuz günahları dahi sizin elinize sevap olaraktan sizin halenize yatıyor. Yani Allah'a şirk koşan biri kıyamet gününde bunu kendi kitabında tevkik olarak görede. Allah'a zina yapan biri kıyamet gününde bunu kendi kitabında ikfet olarak görede. Katil var olan biri Kıyamet gününde kendi kitabında bunu insanlara yapılmış bir iyilik olarak, bir nefsi kurtarmak olaraktan kendi kitabında görecek. Onun için kardeşler, tövbe kurtuluşun, felahın şeye ermesidir, kemale ermesidir ki Allah Azze ve Celle de, de öyle söylüyor zaten. وَتُوهُوا اِلَى اللّٰهِ فَتُوهُوا اِلَى اللّٰهِ جَمِيعًا اَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّمُ سُطْحِحُونَ Ey iman edenler! Hep beraber Allah'a tövbe edin. Bir bütün olarak Allah'a tövbe edin. أَسْتَاثِنُ اللّٰهَ وَ Umulur ki kurtuluşa erersiniz diyor Allah sözlerine. Onun için kardeşler, tövbe bizi iblis olmaktan kurtarır. Bu ayrı bir mesele. Fakat bununla beraber işlemiş olduğumuz günahları dahi kıyamet gününde kendi evvel defterimizde hasenat olaraktan Allah bize gösterebilir. Üçüncü olaraktan kardeşler tövbe bir önceki dersimize işlemiş olduğumuz bir tane maddenin tam zıdkını söyleyeceğiz şimdi. Biz demiştik ki günah insanın ihtiyacı olan ne varsa, insanı kendi ihtiyaçlarından mahrum bırakır. Şimdi bunun tam tersini söyleyeceğiz. Tövbe de insanla Allah arasında ne kadar perde varsa, o perdeler insanı ne kadar muhtaç olduğu günlerden <gülüyor> mahrum bırakmışsa, tövbe ile Allah azze ve celle insana, tekrardan o mahrum olduğu şeyleri insana geri döndürür. Bakın kardeşler, burayla alakalı özellikle şu noktayı hepimizin bilmesi lazım. Mesela size bu konuda bir bebeği örnek vermek istiyorum. Yani ana rahmine düşmüş olan bir nutfenin halini düşünün. İnsanoğlunun hiksindiği bir nutfe, anne karnına düşüyor, anne rahmine düşüyor. Allah azze ve celle onu alıyor. Ona en güzel şekilde suret veriyor. Onu en güzel şekilde besliyor. Onu en güzel şekilde koruyor. Onu en güzel şekilde hem dışarıdaki hem içerideki zararlardan Allah Azze ve Celle muhafaza ediyor. Niye kazanıyor? Çünkü o çocuk henüz günahsızdır. O sabi daha dünyaya geldiği zaman Allah Azze ve Celle karşı bir günah işlememiş. Allah Azze ve Celle karşı bir isyanda bulunmamıştır. Allah Azze ve Celle karşı bir isyanda bulunmadığı için Allah'ın bütün isim ve sıfatları onun üzerinde tecelli ediyor. Allah rahmetiyle şefkatiyle anlamlıyla menanlıyla el mühiycoğuyla kuşatmasıyla bütün sıfatlarıyla o çocuğun üzerinde tecelli ediyor ve o çocuğun ihtiyacı olan ne varsa en mümkün olmayan yerde Allah ve onların hepsini o çocuğun için karşılıyor. Aslında insanoğlu da böyledir. Yani insanoğlu dünyaya geldikten sonra Allah'a isyan etmese Allah ve onların günahlarla Allah'la arasında bir perde oluşturmasa kendini Allah'la baş başa bir bıraksa emin olun Allah'ın rahmeti Allah'ın isim ve sıfatları onun ihtiyacı olan her şeyi kula vermeye yönelidir. Fakat işte insan maalesef her işlemiş olduğu günahla Allah'la kendi arasında bir perde oluşturduğunda öpürü Allah Azze ve Celle insana yardımını, insanın muvaffak kılmasını insanın üzerinden kaldırıyor. Peygamberler, toplumların üzerindeki musibetin, günahlar olduğunu fark edince toplumlara tövbeyi tavsiye etmişlerdir. Tövbe edin ki Allah Azze ve Celle mahrum olduğunuz şeyleri sizin üzerinize indirsin. Nuh Aleyhisselam kendi kavmine geldiğinde Allah Azze ve Celle'ye mazeretini bildirirken diyor ki, 9 suresinde فَقُولْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Allah'ım ben gece gündüz onlara yaptığım davetin içerisinde çünkü daha önceki ayetlerde öyle, öyle diyor gece ve gündüz onlara davet ettim dedim ki onlara diyor Rabbinizden istihbar talebinde bulun Allah'ın bizi affet Allah'ın günahlarımızı bağışla değil dedim diyor onlara فَقُولْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا çünkü Allah gaffardır Günahları çokça çok bağışlayandı. Peki sonrasında, yani biz Allah'tan bağışlanma diledik. Allah'a tövbe ettik. Peki bunun sonrası nedir? Nuh aleyhisselam devam ediyor. Yurtin issemâ aleykum midrâra. Semayı sizin üzerinize bol bol yağmur boşaltan bir şekilde size gönderir. Yani üzerinize yağmur yüklü bulutlar sürekli dönerekten, çünkü o zaman biliyorsunuz insanlar toprağa bağlı olaraktan yaşıyorlardı. Bütün bereket ve zenginlik insanların hayatında yağmura bağlıydı. Sallallahu Nuh aleyhisselam onlara diyor, tevbe edin Allah'a, istiğfar edin Allah'a, Allah, Allah yağmur yüklü bulutları sizin üzerinize göndersin. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَنْوَالِ bi وَيَجَعَلَّكُمْ جَنَّاتٍ barina, ve Size çocuklar ve suret ile, size mal vermek suretiyle ile Allah azze ve celle size destek olsun. Sizin için cennetler kılsın Allah azze ve celle. Bahçeler, barlar, barlar, bakçeler kılsın ve sizin için nehirler akan beldeler, nehirler akan memleketler kılsın diyor Allah azze ve celle. Aynısını Muhammed aleyhisselam komünet söylüyor. Ya komün, tuğbu ile Allahı vasat bir ey Allah'a ya komün istaqfiru, ya Allah'a tuğbu ileyi, ey komün, Allah'tan istiqfar talebinde bulun. Sonra Allah azze ve celle töbden aleykum aleykum kuvveten ila kuvvetikum'' ve la tettolumuzemin, ey komün. Allah azze ve celle'ye tövbedir. Allah azze ve celle'ye istiğfar edin ki semayı sizin üzerinize göndersin Allah. Yağmurları sizin üzerinize indirsin. Sizin kuvvetinize kuvvet tatsın Allah. Sizin kuvvetinize artırsın Allah. Ve mücrübler olarak yani tövbeden yüz günahlar günahkarlar olarak da arkanızı dönüp gitmeyin diyor. Onun için kardeşler. Bugün bize mesela özellikle son okumuş olduğum ayet-i dikkat edin. En çok ihtiyacınız olan şey nedir? Kuvvettir. Yani belki de bugün Müslümanların en çok ihtiyaç duydukları şey kuvvettir. Çünkü bir zaaf var, bir güçsüzlük var. İnsanlarda bir aşağılık kompleksi var. İnsanlarda biz bir şey yapamayız duygusu hakim. Müslümanların bir kuvvete, bir insana ihtiyacı var. Hud bunu yolunu göstermiş. Demiş ki eğer kuvvet istiyorsanız Allah'tan, Allah'ın kuvvetinize kuvvet katılmasına talepkarsanız eğer Allah Azze ve tövbe edin. Allah Azze ve günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Allah Azze ve sizi oradan kurtarsın. Buna da kardeşler kusursuz dua adabı ile alakalı bir noktaya da değinmek istiyorum. Yani hepimizin faydasına olduğunu düşündüğümden dolayı. Mesela bizler bir şeye ihtiyacımız olduğu zaman Allah Azze ve Celle dua ediyoruz. ki zaten bu kulluğun paketidir. Yani ellerimizi kaldırıyoruz. Ya Rabbi işte bize şunu ver ihtiyacımız budur vesaire. Fakat insan Allah Azze ve Celle isteklerini talep etmek yerine insan Allah Azze ve Celle istifarda bulunması süreci emin olun ki en büyük dua Allah'a yapılan istiğbardır. Yani o doğru kulluk yapmayı bilen insanlar Allah'tan isteklerini dilemek yerine, isteklerini dinlendirmek yerine daha ziyade Allah'a istiğfar ederler. Çünkü bilirler ki eğer bir şeye ihtiyacları varsa ve Allah onları bundan mahrum ettiyse bu Allah'tan kaynaklanmıyor, Bu insanın kendinden kaynaklanıyordur. Ve bunun yolu da istiğfar edip Allah aramızda bulunan perdeleri kaldırmaktır. Mesela dikkat edin Yunus Aleyhisselam Allah'a isyan etti. Yani görev yerini bırakıp kaçtı. Allah azze ve de ona dedi ki, kavmine davette bulun. Yunus Aleyhisselam onların isyanına, onların kulak vermemesine en son artık bıktı ve bırakıyorum, gidiyorum siz dedi. Allah azze ve de bu günahın karşılığı olarak da Yunus Aleyhisselam'ı cezalandırdı. Yunus Aleyhisselam'ı bir balığın karnına aldı Allah Aleyhisselam'a. Bakın Yunus Aleyhisselam balığın karnındayken kardeşler, Ellerini kaldırıp Allah'a şöyle dua etmedi, Allah beni buradan kurtar. Allah ben karanlıklar içerisinde kaldım. Ya Rabbi bu balığın karnında ne yapacağımı bilmiyorum. Böyle demedi. La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu min az Sürekli bunu tekrarladı. Allah'ım senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden münezzehsin. Zalim olan benim dedi. Ve Allah azmetti de onu. Dedi ki: Biz onu kurtardık ve aynı şekilde müminleri de diye. Yani bir sıkıntının içerisinde bulunduğumuz zaman kardeşler, mesela örnek veriyorum. Diyelim ki siz aile bir sorun yaşayabilirsiniz, hayır salih ameller yapmak istiyorsunuzdur, Allah azze ve sellesi buna muvaffak olmuyordur. Bir ilim talebesisinizdir, istediğiniz şekilde ilim talep edemiyorsunuzdur, bir mücahidsinizdir, talep ettiğiniz şekilde Allah'ın yolunda cihad edemiyorsunuzdur. Aklınıza gelebilecek ne varsa, yapmayı istediğiniz veya doğrusunun bu olduğunu bildiğiniz ama yapamadığınız bir takım şeyler var. Ne yapacağız buddik durumlarda kardeşler? Allah Azze ve Celle'ye teveccüh edeceğiz. Çünkü her şeyin anahtarı onların elindedir. Ve insan ancak Allah'a dua ile, Allah'a buyrunu bükmekle, Allah'a zillet ile Allah Azze ve Celle'nin yanında olanlara elde edebilir. Elimizi kaldırıp isteklerimizi sıralamaktan ziyade bileceğiz ki bütün mahrumiyetlerimiz bizim sebebi sebebiyledir. Ve bunları kaldırmanın yoluna iş etmekte. Biz de Yunus Aleyhisselam gibi ellerimizi kaldıracağız. Bol bol Allah Azze ve Celle'ye edeceğiz. Ve bu istihbarımızın neticesinde Allah Azze ve Celle'den yardım talebinde bulunacağız. Yani şöyle özetlemiş olayım, duanın en kalitesi Allah Azze ve Celle'ye yapılan tövbe, Allah Azze ve Celle'ye yapılan istihbarımız. Tövbe meselesini anlattıktan sonra kardeşler, yani tablomuzu şöyle söyleyelim, konumuzu şöyle demiştik konumuza. Demiştik ki her birimizin günah işleme tehlikesi var ve bizler günah işlediğiniz zaman, ya İblis gibi olma tehlikesiyle karşı karşıyayız veya Adem Aleyhisselam gibi olma ile karşı karşıyayız. Biz öyle bir yapalım ki günahlarımızda Adem Aleyhisselam gibi olalım, İblis gibi olmayalım dedik. Üç tane madde zikretti. Dedim ki Adem ile İblis'in arasındaki fark. Adem Aleyhisselam işlediği günahtan sonra tevazu ile Allah'a yaklaşmıştır. İblis ise Allah'a karşı tekebbür etmiştir dedik. Peki günahta tekebbür ettiğimizi veya tevazu ehli olduğumuzu nasıl anlayacağız? Dedi ki birincisi mütevazi olan insanlar başlarına bir şey geldiğinde bir günah işlediklerinde suçu kendilerinden bilirler. Adem dediği gibi ben nefsime zulmettim veya biz nefsimize zulmedik. İblis gibiler ise sü sürekli suçu başkalarına atarlar. Ya Allah'a atarlar, kadere atarlar ki müşhitlerin hepsinin problemi budur. veya da ortama atarlar, insanlara atarlar vesaire. İkinci dedi ki günahta mütekebbir olan insanlar uyarıldıkları zaman çok ciddi tepki gösterirler, kızarlar yani uyarıdan nasihatten hoşlanmazlar. mütevazı olan insanlar ise nasihatten memnun olurlar, hoşnut olurlar. 3- Dedi ki mütekebbül olan insanlar günah işlediklerinde günahlarına devam ederler. Tövbe etme kafalarına gelmez. Ee, mütevazı olan insanlar ise Allah Azze ve Celle'ye tövbe ederler. Tövbeyle ilgili konuşuyorduk en son. Tövbeyle alakalı kardeşler, özellikle birkaç sene kutsusa değinsem faydalı olacağına inanıyorum inşallah. Onlara da değineceğim. Bunlardan birincisi kardeşler, insanın günah işlemesine sebebiyet veren şey şeytan olmakla beraber insana günah işlettirdikten sonra insanın kendi günahıyla korkutan ve insana Allah'ın rahmetinden ümit de yine şeytandır aynı zamanda. Yani mesela size bir günah işletirir, ondan sonra size tövbe ettirir. Sonra tekrar günah işlettirir, sonra tekrar tövbe ettirir. Bu böyle devam eder. Neticede yanınıza gelir ve size her bir sahadan yaklaşmak dediğimiz şey sen sürekli günah işliyorsun, ondan sonra tövbe ediyorsun. Tekrar günah işliyorsun, tekrar tövbe ediyorsun. Sen bu işi oyuncak mı zannediyorsun? Sen Allah'a dağla mı geçiyorsun? Üç kere tövbe ettin, dördüncüler tekrardan döndün. Yarın tekrardan işleyeceğin bir günahtan dolayı niye bu gün Allah'a tövbe ediyorsun? Sen adın gibi biliyorsun ki, sen iki gün sonra, üç gün sonra bu günaha tekrardan döneceksin. Öyleyse sen neden dolayı şey yapıyorsun? Allah'a isyan ediyorsun. Bakın kardeşlerim. Bir insanın sürekli fâsık, sürekli günah işleyen ama mütevazi olan bir günahkar olması Allah'ın rahmetinden ümit kesen bir kafir olmasından daha hayırlıdır. Çünkü insan ne kadar günah işlerse işlesin eğer kendisini affeden bir Allah'ın var olduğunu biliyorsa Allah azze onun günahlarını affedeceğine dair ona söz vermiştir. Fakat bir insan Allah'ın onun günahını barışlayacağına dair Allah'ın rahmetinden ümit kestiği anda insan kafir olmuştur kardeşler. Çünkü ancak kafirler Allah'ın rahmetinden ümit keserler. Ondan dolayı ne kadar güzel işler sekiştirelim, biz mütevazi bir şekilde tövbeyle Allah'a yöneliriz. Allah'ın rahmetinden ümit kesip Allah'ın rahmetinden takt edeceği kafirler gibi olmayalım. Bakın, Yakup Aleyhisselam kendi çocuklarına diyor ki, e, La تييسوا من غوح إلا. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah'ın rahmetinde demek kardeşler? Allah'ın rahmetinden içinde bulunmuş olduğunuz sıkıntıyı Allah zevce deni giderebileceğinden, Allah zevce deni kulları ona yöneldiğinde onlara yardım edebileceğinden Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. İnne hu la ye'su min rauhillahi inel kavmü kafirun. Şüphesiz kâirlerden başkası Allah'ın rahmetinden ümit kesmez diyor Yakup Aleyhisselam. Allah biz kullarına diyor ya عِبَادِيَا الَّذِينَ اَسْرَقُوا عَلَى نَقُسِهِمْ لَا تَحْلَتُمْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَقْفِرُوا الظُّنُوبَ جَمِعَةً Ey nefisleri hakkında aşırıya giden kullarım, Ey sürekli günah işleyen kullarım, Ey günah konusunda israf eden kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Çünkü Allah bütün günahları affeder diyor. Peygamber aleyhissalatu vesselamun Efendimiz'in rivayet ettiği bir hadiste diyor ki Kul günah işler, Ondan sonra der ki Allah'ım taktirdim. Allah'ım beni affet. Allah'ım benim günahımı bağışla. Allah ve celle diyor ki Peygamber aleyhisselatü vesselam, bunun üzerine Allah der Benim kulum bir günah işledi fakat onun bu günahını affedecek bir Allah'ın var olduğunu bildi. Yani Allah Allah'ın o kadar hoşuna gider ki bu durum. Yani kulum günah işliyor fakat günah işledikten sonra şeytana tabi olmuyor. Benim günahlarımı affedecek bir Rabbim var. Bunu biliyor ve diyor ki Allah'ın beni affet. Allah Azze ve Dele onu affeder. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bu tekrardan günah işler. Der ki Allah'ın beni affet. Allah Azze ve Dele der ki kulun bir günah işledi. Onun günahını affederek bir Rabbin olduğunu bildi ve günahından istihbar talebinde bulundu. Rabi diyor ki ya üç defa ya dört defa Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bunu tekrar etti. Ve en sonunda dedi ki Allah azze ve ona der ki اِعْمَلْ مَا شِيْتَ fakat غُفِرْ <gülüyor> عَلَكْ Dilediğini yap, şüphesiz ki seni affetmiştir diye. Yani insan ne kadar günahını ısrar ederse etsin, eğer sürekli günahının akabinde tövbeyle Allah'a dönüyorsa, neticede Allah'tan çıkacağız söz budur. Dilediğini yap, eğer tövbe edersen, günahın akabine tövbe getirirsen, ben seni affedeceğim diye. İmam Tirmisi'ni varsetiyor, tabi bu hadisin senedinde ihtilafa. Fakat hafız-ı bir hadif, diyor. i diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselam مَا أَسَرْغَ مَنْ اِسْتَغْفَرْ وَاِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ نَرَّفًا Günahından tövbe eden adam, günahından ısrar etmemiştir. وَلَوْا Günde yetmiş defa da aynı günaha dönse bile. Yani bir adam her günah işlediğinde işlemiş olduğu günahtan sonra Allah'a tövbe ediyorsa kardeşler aynı günahı günde yetmiş defa da işlese Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor, o adam günahta ısrar etmemiştir. Niye? Çünkü yine iman Müslüm rivayet ediyor. Peygamber aleyhisselatü vesselam diyor ki اِنَّمَا تَوْبَةُ تَجُبْهُ مَا قَبْلَهُ Tövbe, kendinden öncekini siler atar. Yani bir adam günah işledi diyelim, ondan sonra tövbe ediyor. Tövbe ettiği zaman kardeşler, Allah azze ve celle onun günahını zaten siliyor. İkinci defa o günah işlediğinde, ikinci defa o günah işlediği cümlesi yanlış bir cümle olmuş oluyor. Yani. Birinci defa günah işlemiş oluyor. Çünkü birinci işlediğini Allah azze ve celle tövbeyle kaldırdığından dolayı ikinci defa veya bir sonraki sefer aynı günah işlemiş olduğunda sanki yeni bir şekilde Allah azze ve celleye günah işliyor gibi. Onun için birçoğumuz tövbeye yöneldiğimiz zaman şeytanın sağ tarafından bir de bir şeyler kusurladığını hissederiz. Yani sen tekrardan günaha düşeceksin. Tekrardan Allah azze ve celleye karşı isyan edeceksin. Ondan dolayı Allah azze ve celleye tövbe etme diye şeytan yönelir. Bize de bileceğiz ki, kum ne kadar günahını çoğaltıksa çoğaltsın, netice ibareyle Rabbine dönmüş ve tövbe etmiş ise Allah Azze ve Celle onun günahlarını akıl İkinci İkisi bir meseleyse kardeşler, biliyorsunuz Allah Azze ve Celle bizden sadece tövbe istemiyor. Allah Azze ve Celle beraberinde bizden nasuh bir tövbe istiyor. Yani bizlere diyor ki Müslümanlara ya اَيُوْا النَّذِينَ اَمَنُوا تُوْهُوا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَصُوحًا Ey iman edenler! Nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbedir. Nasuh bir tövbe ile Allah'a tövbedir. Nasuh tövbe ne demekdir kardeşler? İmam Kurtubi diyor ki, alimler, yani hem ahlak alimleri hem şeriat alimleri 20 bile yakın tarih zikrettiler. Yani nasuh tövbenin ne olguluyla alakalı başka başka tarihler zikretmişler. Nasuh tövbe şudur kardeşler. İnsanın öyle bir tövbe ile Allah'a tövbe etmesidir ki bir daha o günahı dönmemek üzere kendinde bir azim bulması o günaha karşı içerisinde bir e, keramiyet, yani işlemiş olduğu günahlara karşı içinde bir nefret hissetmesi ve o günahla karşılaştığında tövbesini katılayıp o tövbeden elini çekmesidir kardeşlerim. Nasuh bir tövbeyle Allah'a tövbe edebilmek için tövbeden biraz daha fazlasını yapmak gerekiyor. Yani sadece tövbe etmek yeterli değil. Ne yapacağız kardeşlerim Nasuh bir tövbe için? Bu benim tavsiyemdir. Yani bir hadis ile bunu destekleyeceğim aynı zamanda. Bizi günahhan iken sebepleri etkenleri tespit edeceğiz ve o sebepleri hayatımızdan çıkaracağız. Bana nasıl tövbe olur? Çünkü insan herhangi bir günahtan Allah'a tövbe ettiğinde insanın o günaha düşmesine sebebiyet veren şey insanın hayatında devam ediyorsa insanın nasıl bir tövbeyle tövbe etmesi mümkün değildir. Çünkü o günahın sebebi, o günahın etkeni insanın hayatında devam ediyor. Bir sonraki gün aynı günah düşeceği zaten doğrudur, zaten kesindir. Bakın kardeşler, mesela diyelim ki, ben Allah Azze ve bana haram bir nefse gözümü dikmişsem, yani bir kadına gözümü dikmişsem, benim günahım buysa, benim bundan tövbe etmen, benim işlemiş olduğum günahı ortadan kaldırır. Fakat benim tövbemin nasıl olabilmesi için, benim o ortamı da terk etmem gerekir beraberinde. Örnek veriyorum, ben bir iş yerinde çalışıyorum ve bu çalışmış olduğum iş yerinde bir bayanla çalışıyor ve ben ee, diyelim ki bu bayana nasıl gözü bir his ve kötü bir, bir duyguyla Allah'ın bana helal kılmadığı bir şekilde ben gözümü buna diktim. Örnek veriyorum. Şimdi ben ele geldim, günah işlediğimi biliyorum ve yani, evlerimi kaldırdım Allah Azze ve Celle'ye tövbe et. Tamam, ben Allah'ın izniyle günahından bağışlandım, sıyrıldım ikinci de bir, bir defa o günaha dönünceye kadar. Fakat ben Allah'a nasıl bir tövbeyle tövbe etmek istemiyorum benim o ortamı terk etmem lazım. O ortamı terk edeceğim ki bundan kurgulayın. Mesela diyelim ki benim hayatımda gıybet var, benim hayatımda senin var, benim hayatım boş işlerle geçiyor, benim hayatım sorumluluklarını iptal etmek üzerinde kurulup ve ben diyelim ki bunu eve geliyorum işte bir şeyler dinliyorum, bir şeyler okuyorum, bu hayat böyle gitmez diyorum. Yani Allah'ın benim üzerime yüklediği bir takım sorumluluklar var ve ben sürekli bunları iman ediyorum, boş işlerle uğraşıyorum dedim. Günahımdan Allah'a tövbettim. Fakat ben neden dolayı böyle bir adamım? Yani benim bunun sebebini tespit etmem lazım. Eğer bunun sebebi benim içerisinde bulunduğum ortamsa, yani ben kendim gibi gereksiz insanlarla beraber oturuyorsam, kendim gibi sorumlulukların farkında olmayan insanlarla vakit ödülüyorsam, evvela benim o ortamı terk etmem lazım. Benim kendime kendimi işlerinde iyi hissedeceğim. Salihlerin ortamına gitmem lazım beraberine. Yani bunu çoğaltabilirsiniz örnekler için. Nasuh bir tövbe için günahın sebeplerinden şey etmek lazım. Günahın sebeplerinden e, kurtulmak, arınmak gerekiyor. Bununla alakalı kardeşler, hem İmam Buhari hem de Müslüm hepinizin bildiği bir hadise aktaracağım. Fakat içinden bir nokta üzerinde üzerinde kuracağım. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, sizden önce yaşayan insanların arasında 99 tane adamı öldüren bir tane kafir vardır. Yani düşünün Allah'ın haram kıldıklarının arasında en büyük günahlardan biri haksız yere insan öldürmektir. Bu adam bunu artık o bir haline getirmiş. 99 tane insan öldürmüş. Aliye Senarzuma selam diyor ki, o dedi ki bana yer yüzünün en âlim olan insanlarını göstermiş. Yani bu sıkıntından kurtulmak istiyorum. Bana yer yüzünün en âlim olan insanları göster. Bir tane rahibi gösterdiler. Rahibin yanına gitti. Dedi ki ben 99 tane adam öldürdüm. Benim bu yaptığım için tövbesi var mıdır? Dedi ki senden nereye ne, ne, ne tövbe edeceksin? Yani 99 tane adamı öldürdükten sonra tövbe edeceğini mi umuyorsun? Yani iblisin askeriyi adamı iblisliğe yönlendiriyor. Günahı da diye onu da öldürdü diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam ve yüze pahamlıdır. Yani yüz tane insan öldürmüş olur. Sonra tekrardan yüzünü bilginlerini sorduk. Bir tane alim ona gösterildi. Yani İslam alimlerinden bir tanesinin yanına geldi. Dedi ki ben yüz tane adam öldürdüm. Benim tövben var mıdır? O alim ona dedi ki kimseninle tövbenin arasına girebilir? Kimseninle Allah'ın arasına girebilir? İşte bu Allah'ın dinini fıkh Yani Allah Sabah ve akşam ellerini açıp kullarını tövbeye davet ederken sürekli en insanlar toplu olarak Allah'a tövbe edin derken seninle tövbenin arasında ne girebilir ki tövbe et tabi ki dedi o alim ona ve tövbe etti yalnız o alim ona şu nasihatte bulunuyor o Rabban-i ona diyor ki falanca memlekete git çünkü orada salih olan insanlar vardır onlar Allah'a ibadet ederler sen de onlarla beraber Allah'a ibadet et. sakın kendi memleketine geri dönme, çünkü senin yaşamış olduğunun yer kötü bir yerdes, orayı terk ediyor ona. Bakın buraya dikkat edin, yani bu adamın, bu 99 tane adamı öldüren adamın günahının sebebi, içinde yaşamış olduğunu toplum. Günahkar, fası, hak bilmeyen, kudut e, bilmeyen, ölçü, kural bilmeyen insanların içinde yaşadığı için, bu ölçüsüzlük, kuralsızlık onu insanlara öldürmeye sevk etmiş. O alim ona yol gösteriyor, diyor ki falanca yere git, Orada sarih olan insanlar ondan Onlarla beraber Rabbine kulluk ettiler. Yani. Ve bu adam yolda vefat ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor henüz o beldeye ulaşmadan vefat etti. Rahmet melekleriyle azap melekleri onun üzerine geldiler. Azap melekleri diyor ki biz bunu cehenneme götüreceğiz. Niye? Çünkü bu adam Allah'a karşı hiçbir hayır yapmadı. Yani en son hali 99 tane 100 tane adamı öldürmüştü. Bunun üzerinde de vefat etti. Rahmet melekleri ise dediler ki hayır bu adam Allah'a tövbe etti ve Allah razı olacağı bir toprağa doğru hicret ettik, diye. Diyor ki Peygamber Vessel, tartıştılar, daha sonra ölçtüler. Hicret edeceği rahmet bendesine bir karış yakın olduğundan dolayı rahmet melekleri onu aldı ve onu cennete götürdüler diye. Onun için kardeşler, bizlerin tövbelerinin nasuh bir tövbe olabilmesi için günahın sebeplerinden, bizi günaha düşüren ortamlardan, etkenlerden evvel ailemizi, yeteğimizi çekmemiz gerekiyor. Velem ki buna yönelik yapmış olduğumuz bir adını attıktan sonra hiçbir hayır işleyemesek bile Allah Azze ve Celle bu kıssada anlatmış olduğum adamın kıssasında Allah Azze ve Celle o topraklara bir adım bir karışlığa yakın olduğundan dolayı rahmetiyle o insanı beraberinde uçatmış oluyor. Ondan dolayı kardeşler nasuh bir tövbenin yolu günahın etkenlerini tespit tövbe tövbeyle beraber günahın etkenlerini hayatınızdan çıkarmakla olabilir. Allah Azze ve Celle'den temenni hem benim hem de sizleri gündüzün bir ucundan, gecenin bir ucundan Rablerine tövbe ve inabe ile yönelen kullarından eylesin. Allah Azze ve Celle bizim ve bütün Müslümanların, hem yaşayanlarımızın hem de ölülerimizin bütün günahlarını affetmesini yoldan talep ediyoruz. Allah Azze ve Celle bildiğimiz, bilmediğimiz, gizli olan, açık olan, farkında olduğumuz ve olmadığımız bütün günahlarımızı, bağışlamasını ve bizim üzerimize tövbe etmesini Allah Azze ve temenni ediyoruz. Allah yeryüzünün doğusunda ve batısında İslam için mücadele eden bütün kardeşlerimize haklı hak olarak da göstersin ve ona tabi olmayı nasip eylesin. Allah Azze ve yüzünün doğusunda ve batısında Allah'ın kelimesini yüceltmek için Allah yolunda cihad eden kardeşlerimizi zafere, yardıma muvaffak kılsın. Bizden önceki milletlere kudretin acayitliğini gösterdiği gibi kardeşlerimiz üzerinde kudretin acayitliğini bize göstersin. Ve Allah Azze ve Celle düşmanlarımızın bize kurduğu tuzakları onların burnuna boğazına geçirsin. Şüphesiz ki O buna gücü yeten ve buna hadir olandır. Rahmet ve dua